Sevmişlerdir. Sevgisinin karşısında uzun zaman tahammül etmek mümkün değildir. Onun cemali karşısında uzun zaman mukavemet edebilmek mümkün değildir. Bütün mukavemet duvarları yıkılmıştır ve teslim olmuşlardır. Allah nasip etmişse efendim sahabesi olmuşlardır. Tabi bu Allah Resulüne olan sevgi Allah'ın Resulünün varislerine de devam ediyor. allah Teala Hazretleri bir kulunu sevdi mi? Başka insanlara da onu sevdiriyor. Ve Resulullah karşı olan o muhabbetten de miras geliyor galiba. O Resulullah'ın hakiki varislerine uleman-i ve meşayih bu muasılın ve mümşidin-i kamiline Bizim hocamıza bağlılığımızın da sebebi bu olsa gerektir. Biliyoruz, beşer beşerdir. Elbette çizgısı odur. Fakat insan babasını sevince mazurdur. Ama hocası babasından da önde gelir. Çünkü baba insanı dünya gaileleri karşısında himaye eder, korur, kollar. Ama hoca insanı cennete götürmeye çalışır. Ahiret musibetlerinin etrafından def olmasına onun ebedi saadeti ermesine gayret eder. O halde mürşid-i kamiller babalardan daha çok seviliyor ve sevilmiştir. Ve fidaki evi ve ümmi denilmiştir. Annem babam dahi sana feda olsun. Çünkü insan bir şeyi ...sabit bir şeyle ispat eder. Yani ben seni seviyorum. Ne kadar seviyorsun? Anne baba ne kadar sevilir? Çok sevilir. Sebebi hayatıdır. Eşi emsali olmayan, sanisi ikincisi olmayan varlıklardır anne ve baba. Çok sevilir. O halde seni o kadar seviyorum ki fidake edvi ve ümmi. Yani annem de babam da sana kurban olsun, feda olsun deniliyor. Bu sevgiyi talih tasavvufiyle şeyi görmemiş, tatmamış insanlar anlayamıyor, niye diyor? Garipsiyo, hatta ileri geri sözlerle de söylüyorlar. şirktir vesairedir falan diyor. Allah bu güzel duyguya şirk damgasını bulmaya razı olmaz. Bu güzel bir duygu. Allahu Teala Hazretleri insanların birbirlerini sevmesini emrediyor, birbiriye hürmet etmeyi emrediyor. Çok yanlıştır, ama çok derin bir anlayışsızlıktır. Bu sevgiyi anlayabilmesi lazım. Yani Bir kadına karşı bir aşk anlaşılıyor da bir hocaya karşı bir talebenin sevgisi anlaşılmaz mı? Muazır görülmez mi? Yani divaneye ra kalem, nist diye bir ilahi var. Divaneye hüküm yoktur. Mahkemeye çekilip de sorgusu sual edilmez. Çünkü mecnundur. Ona sorgusu sual olmaz. E, aşk konusunda da artık tabii sorgusu sual olmamak gerekiyor. Kocuğunuz, içinizde tanıyanlar var, belki tanımayan gençler var. Hakikaten heybetli bir kimseydi. Heybetli bir insandı. Dün hayretle öğrendik, küçüklüğünü tanıyan e, Yusuf Siyah Dinadlı Bey'den. Çok çelimsiz, zayıf, naifmiş, acınacak kadar zayıfmış. Hatta tekkenin aşçısı efendim, etin lok kısımlarını ayırıp pilavın altına saklayıp onun önüne sürermiş. Yani biraz diyelim de bu bursalı Mehmetçik şişman nasıl diye e, onu ona olan şefkatinden o kadar güzelmiş yani böyle. O da tesisinin önüne kaşığı daldırdığı zaman sininin daha doğrusu kaşığın ucu ete geldi mi? Yavaşça tesis çevrilmiş et başka arkadaşlarıma gitsin diye iltarda bulunmuş yani kardeşlerine kendisine tercih ediyor. Kendi kardeşlerim, dostlarım, sonra ben. Çok seyitmiş, ama bizim gördüğümüz zaman da çok mehid idi. Çok heybetli idi. Ve hele minberde atı üzerindeki bir başkomutan kadar idi. Ve öyle olurdu ki minberde hutbe irad ederken başımızı kaldırıp yüzüne bakamazdık. Korkardık yani. O kadar heybetli hutbe irade ederdi ki bize de bir korku gelirdi. Muhatap belki biz değiliz ama o kadar celalli konuşurdu. Sonradan ben öğrendim ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri de öğrenmiş. öyleymiş. Meğerse o Resulullah'ın ile ahlaklı anlatmış. Yani o kadar halimselim bir insan, on gün niye bu kadar aslanlaşıyor diye ben hayret ederdim. Hadis-i şerifte bu işin Resulullah Efendimiz'de böyle olduğunu anlayınca meseleye aşina olmuş oldum. Resulullah Efendimiz hane-i saadetlerinde şakacıymış. Yani kaşları çatık değilmiş. Latifeciymiş. Hocamız da hane-i saadetinde Latifeciydi. Hepimize karşı. Çocuklarına, hanımına karşı güreş yüzlüydü. Şu efendim e, silahlarda gördüğünüz o marzam muhteşem simasıyla mütebessim güreş yüzlüydü. Sevmemek mümkün olmayan bir kimseydi. Ankara'da biz bir çubuklu köylü amcanın evinde kiracıydık. Hocamız bizi ziyaretleriyle teşkil etmişlerdi. O köylü kadın Anadolu şüvesiyle bize geldi. Bana soruyor, kim bu güzel adam? Kim bu güzel adam? Yani... Tanrı'nın gelenlerle e, şey kim bu güzel adam diyor seni. Hocam, şuna demiştim ben de. Kim bu güzel adam diye. Anadolu seyahatlerimizde bir camiye namaz bulup dışarıya çıkarken bütün cemaat ona yönelirdi. Mutbatı doğru demir parçalarının yöneldiği gibi ve biz de etrafımızda olduğumuz için yanımıza gelirlendi. Kim bu zahtı muhtemelen? Yani görünüşünden etrafa saçtığı Efendim, manevi e, duygulardan etkilenmemek mümkün değildi. Gören muhakkak çok mümkün bir şahsiyet olduğunu derhal anlardı ve hemen severdi. Çünkü güzeldi hakikaten. Çok güzel bir kimseydi her bakımdan. Kalemizan kardeşimiz enteresan bir şey söyledi. Dün Hollanda'da Rabitatul Alemin İslamının orada tesisleri var. Belçika'da efendim. Orada Arap kardeşlerimizden birisi konuşma yaparken yani hoca dediğim İstanbul'da efendim İskender Hoca Camii imamı Mehmet Zahid Efendi Hazretleri merhum gibi olmalı diye onu misal vermiş ki bilin ben yani o kadar Arap kardeşlerimizin de bileceğini enteresan geldi bana. Tabi onun açtığı bir çığır var. Türkiye'de bir çığırdır hakikaten. Politikada bir çığırdır. Efendim, sosyal hayatta bir çığırdır. Çok enteresan şeyler başlatmıştır hocamız. Türkiye'de ilk defa sanayileşmenin çok minim dev eserini, gümüş motoru okurmuştur. Yani bir hoca efendi olarak ilk defa, çok milyon bir tesis kurma konusunda bizi ilçah edip de bu çalışmaları yapması çok enteresan. Yani bugün Balkanların en büyük motor fabrikası olarak hala üretimini devam ettiren gümüş motor fabrikasını kurmuştur, kurdurmuştur, emretmiştir. Biz bulunmuştur. bulunduğumuz ben de bulundum. Hem istişarelerde ...hatta Ben biraz yaşça küçük olmama rağmen herkese herkese sırayla soruluyordu. Yani bu fabrikayı yaslı bir an asfaltında mı kuralım? Çataldio tarafından mı kuralım? Jense tarafından mı kuralım? Herkes yeni konuşurken sıra bana gelmiştir. ve bana düşmez ben. Henüz ortaokul lise talebesiyim. Falan demişim yok sıradan. Herkes sözünü söyleyecek diye bizim de fikrimiz alınmıştı. Yani böylece her sahada her e, vadide kesrinleri vardır. Politikaya İslami efendim atılımın işaretlerine o vermiştir. Kardeşliği bize o öğretmiştir. Ben İlahiyat Fakültesi Mektep Profesörüyüm. Edebiyat Fakültesinde okudum. Kardeşlerimizin içinde İlahiyat Fakültesi Profesörleri olanlar var. Orada okumuş kimseler, mezun olmuş kimseler var. Yani bazı şeyler kitaplardan alınamıyor. Ancak üstadlardan çıraklık, ustalık yoluyla öğrenilebiliyor. Ben onu ilahi ilimlerde de böyle olduğunu gördüm, yaşadım. Çünkü ilahiyat hakikatesinde her çeşit hadisten, tefsirden, fıkıhtan, kelamdan kitap bize yağardı. Okurduk, incelerdik, imtihanlarına girerdik, jürilerde bulunurduk ama hocamızın bazen bir sözü bizi o kadar şaşırtıldı ki nasıl olmuş da bunu böyle kavrayamamışız diye. Efendim, Yani o dinde fakih olmak, dinin esrarına aşına olmaktan manevi bir kaynaktan ölümü diniyeye vakıf olmaktan doğan bir üstünlüğü vardı hocamız cennet mekanı. Şimdi hocamızın ayrılığına dayanamıyoruz. Efendim, acaba ona karşı evlatlık ihvanlık vazifelerimizi nasıl ifade edelim, neler yapalım diye düşünüyoruz. Efendim işte Çamlıdere'de bir Mehmet Said Köprü camisi yapıyor. Efendim bizim Naci Bey kardeşlerimiz Allah razı olsun evlerinin yanında. Efendim Malatya'dan kardeşimiz, kardeşlerimiz bir Mehmet Said Köprü çeşmesi yapmışlar. Kitabeler çarşının orta yerinde güzel bir şey. Efendim biz de camimizin köşesinde bir Efen böyle çeşme yaptırdık. Anadolu'nun çeşitli yerlerindeki Kur'an kurslarının efenin dini tesislerin isimleridir. Mehmet Said Kotku hocamızın ismi. Ormanlar ağaçlandırmalar yapmışızdır. Mehmet Said Kotku ormanı diye. Seneye devriyelerde Salih beyler bilirler efenin şeyde sembolüm yaptık diye efendi. Yani hocamızı anarken hocamızın yolunun da ne olduğunu bilsin. ...bilmesi gerektiği kimseler diye... ...tasavvuf üzerine bir sempozyum yapmıştık... ...Ayasofya'da... ...efendim... ...ve güzel bir kitap çıktı o bildirilerden... ...tasavvuf üzerine... ...gayet etkili... ...efendim konuşmalar, bildiriler olmuştu... ...onları kitap haline getirmiştik... ...geçen sene... hocanızı anmayı bir hafta boyunca yapalım... denildi ve hakikaten... ...çeşitli... E, ...anma etkinlikleri... ...faaliyetleri oldu... Bu sene de Cuma gününden başlayıp Cuma, Cumartesi, bugün kazar üç günlük bir program hazırlamıştık. Cuma günü ilk Sağ ilim Kültür Sanat Vakfımızın Selami Mustafa Efendi tekkesinde bir toplantımız oldu. Orası çok tatlı geliyor bize. Eyüp semti çok tatlı geliyor. Çok mübarek bir semt. O Ebu Eyyübe Ensari Hazretlerinin kanatlarının altında, yakınında Selahimi Mustafa Efendi Nakşibendi Meşayihinden tesis etmiş olduğu tekke mimari bakımından bir şaheser Osmanlı sivil mimarisinin zor efendim, ele geçer örneklerinden güzel bir numune. Orada işte tasavvuf üzerine Tabak Abri okuduk. Gazi Antep'ten gelen kardeşlerimiz ilahiler bize sundular efendim, hatıralar konuşuldu. Gün binlerce hatim okunmuş, efendim, salat-ı tefriciyeler çekilmiş, kelime-i tevhidler yetmiş binlik, kelime-i tevhidler çekilmiş, ihlas-ı şerifler okunmuş, efendim, yine binlerce yasemin-i şerifler okunmuş, camimizde onun onun duasını yaptık, gördük ki camimiz eee, İhvanımızı, dostlarımızı istihaba yetmiyor. 8-9 misli büyüklüğündeki cami yetmiyor. Artık e, galiba önümüzdeki günlerde bir kampanya başlatacağız inşallah. Bir şöyle 40-50 bin kişilik kocaman bir toplantı yeri tesis etmemiz lazım. Bu gibi güzel vesilelerle bir araya bütün dostlarımızla toplanabilmemiz için. Bugün de buradayız. Efendim, ruhu şad olsun diye dostlarımızla bir ziyafetin şeyinde bir arada bulunmayı kardeşlerimiz planlamışlar. Allah razı olsun. Efendim, yemekler e, galiba e, asla eğitim tesislerimizin ikramları oluyor, asla kolejimizin. Teşekkür ederiz. Efendim hocamızın ruhu şad olsun. Sizlere afiyet olsun. Efendim feyiz olsun. İbadete taat'e vesile olsun. Hem, e, kardeşimiz, hocamızın hayatından cümleler okurken minakaşa edilen bir cümleyi de orada derci etti, okudu. Rüyalara, gönüllere tasarrufu vardı, rüyalara tasarrufu vardı diye bir cümle geçmiştir orada. Tabi bazı kimseler gönülden geçeni bilirdi, karşısındakinin, muhafazanın gönlünden geçeni bilirdi rüyalara tasarrufu vardı, efendim gittiği yere bereket yağardı efendim diye bazı cümlelere kürsülerden haftalarca itirazlarla cevap vermeye bunun yanlışlığını söyleme yolunda efendim konuşmalar yapma kalkıştılar ama bunların hepsi bir olmuş olaydan dolayı söylenmiş sözler hocamız şöyle bir kimseydi yanına giderdiniz siz daha söylemeden sizin sormak durumunda olduğunuz şeyin cevabını verirdi. Veya yanında dururken kalbinizden bir şey geçirince öyle şey olmaz derdi. Yahut camiden çıkıyorken arkasından yürüyen bir kimse bir şey geçiriyorsa hatırından dönüp öyle şey olmaz veya şu şöyledir bu böyledir diye sanki gönülden geçen yüksek sesle söylenmiş gibi cevabını verirdi. Kardeşimizin birisi herhalde Lokantada biraz sarımsaklı filan Biri yemekler yemiş ama hocamız da ziyaret etmek istiyor. Kapısını çalmış Salam büyük Yanına pek gitmek istemiyor Sarımsak kokusu Rahatsızlık vermesin diye Gel gel yaklaş demiş bak demiş Sarımsağın faziletleri hakkında ne yazıyor kitap Demiş hocamız <gülüyor> Yani ziyaretin Sevaplı olması dolayısıyla Taktif ediyor onu onun üzülmesine Ahal olmasın diye Rüyaları da tasarrufu olduğu bir vakaa olarak anlatanların ifadelerinden bildiğimiz şeyler, mesela rüyada bizim doktor Sedat Bey'e bir saat üç defa görünmüş efendim davet etmiş dali sadece yani borç sonra buraya gelmiş kadırga yurdunda Ben diyor orada kalıyordum yurdun nesri namaz da kılardık ama diyor bazı sabahları akşamları bizim arkadaşlar kaybolurlardı nereye gittiklerini de söylemezlerdi daha nereye gidiyorsunuz deyince de saklarlardı diyor nihayet bir dinden bir arkadaşa sordum bunlar nereye kaçıp gidiyorlar böyle sabahları akşamları kadırda yurdunda camide bunları göremiyoruz <gülüyor> yoklar ortada Demiş. Evet, o kadar merak ediyorsan seni de götüreyim Aldı beni diyor, akşam götürdü diyor, bu Zeyrek Camii, Ümmü Camii ikisi aynı. Yani Zeyrek Camii'nde vazife görmez de hocamız Zeyrek Camii'nin üstünde o civarda olan, Zeyrek'te olan, Zeyrek yokuşunda olan Ümmü Camii'nde vazife gördü. Oradan Üskender geçti. İki ayrı yerde vazifesi yok. O Camii'ye götürmüşler Sedat Bey'i. Bir de baktım ki diyor, liseden beri rüyama gelen şahıs karşımda. Aldi bir borsadan tanımıyor. Şimdi üniversiteye gelmiş, yani yıllardan beri rüyasına girip girip de kendisine gel diyen bir şansı camiye gittiği zaman karşısında hocamız olarak görmüş. Bu sabah daha yeni anlattık yani şeyi. Anlatın da şey yapalım diye tabiplerin toplantısında tekrar bu hatırasını dinledim yani. Kendisi de, sağ sevap Sonra her defa gitti diyor ben oturdum kaldım cemal'in orada beni çağırın da gelme giderim diye beslerken o kalktı beni yanıma geldi diyor. dizini dizime dayadı diyor. Oturdu. Ve çok beklettin beni evlat demiş. Sana ders vereceğim demiş. Ve zikir yapmış. Şimdi bu bir nedir? Yani bu olan bir hadise. Sedat Bey şahit. Yani bunun itiraz edecek bir tarafı yok. Keramet. Keramet Kur'an-ı Kerim'de var. Efendim Hadis-i şerifte var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz'in hadis-i şerifinde. Sahabe-i kiranın hayatında var. Evliya Allah'ın hayatında var. Bizim şu andaki hayatımızda var. Keramet, öyle saklı, gizli olmayan bir şey, bilinmeyen bir şey e, değil, olgu, bir vaka, bir hadise olarak mevcut. Efendim, bir <Gülüyor> yere bereket yağması aynı ile baki. yani Ben bir keresinde Esat dedi sizin yalıya gidelim dedi. Bizim yolumuz o zaman Çanakkale'nin Edremit sahillerinde kuş uçmaz kervan geçmez bir yer. Yolu yok. Ya atın üstüne bineceksiniz zeytin ağaçlarının arasından bir saat yolculuk yapacaksınız ya da küçük kuyudan motora bineceksiniz yine bir saat yolculuk yapacaksınız bizim yalıya geleceksiniz. Bizim yolu da fırın yok, manav yok kasap yok. Et yok, ekmek yok, süt yok, bir şey yok. Metruk bir yer bizim köyümüzün yalısı. Oraya gidelim dedim. Beni bir korku aldı. Şimdi hocamız diyecek iyi güzel ama yani ben hocamızda ne ikram edeceğim orada, ne yedireceğim, ne içireceğim. Çünkü bir yere de gitmek için bir saatlik uzun mesafe yani çok uzak evlere gitmek lazım. Küşkuyu uzakta falan. Fakat emin olun gittiğimiz andan itibaren o kadar bereketli oldu ki bir odasında hocamız kalıyordu, bir odasında ailece biz kalıyorduk. Koca salon e, boştu. Koca salonda eğer nimetleri koyacak yer kalmadı. Yani bu zolalı değil, kiler değil. Koca salonda koyacak yer kalmadı. Bu Allah'ın sevgili kullarına verdiği bir vasıf. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye göç ederken malumu insanları efendim e, yolculukları esnasında sütü kesilmiş kısır bir keçiyi sayıyorlar da süt hasıl oluyor. Efendim e, hayatında Efendimizin olan şeyler. Hocamız cennet mekan kerametleri zahir, makamı çok yüksek bir zatı muhteremdi. Alaaddin Bey burada olsa riyada kendisinin kutbul aktab olduğunu söylediklerini de efendim e, mahvedecekti ama herhalde davetler arasında yok. allah Teala Hazretleri hepimizden razı olsun. Büyüklerimizin himmetlerine, teveccühlerine, efendim, manevi yardımlarına, intifatlarına cümlemizi nail eylesin. O ilahi ve ilimlerden bizleri de hissemen hissedar ve hisseyab eylesin. Bizleri de sevdiği kulları cümlesine dahil eylesin. Bizler de sevmediği ne türlü sıfat ve huy ve hal ve fiil ve davranış ve yaşam tarzı varsa biz onun rızasını istiyoruz. Bizdeki bu menfilikleri müsbetliğe döndürsün. Bizi yolunda dair, zikrinde kayın kullandığını eylesin. Cennetiyle cemaliyle bir eylesin. Sevdiklerimizle cennette bizi beraber haşir Bir arada eylesin. Cemaliyle bir eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Sanıyorum hocamızı tanıyan onunla ilgili canlı hatıraları olan çok kıymetli misafirler var. Onlara daha inceden söz hakkı vermem lazım. Çok bile konuştum. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmet. programımızın bundan sonraki bölümünde Mahmut Muhammed Açı Korku Hazreti programımızın yakından olan acı müsaadeklerimizi dinlemek için geçirip ben muhtemel kutsal olup da Selahattin Zayn Bey'e bir, bir size verirken istiyorum şimdi Allahü Teala Muhammedin, ne var ne varın saklıjmesi. İsalama lezkurahatın var ne konuşmalarını da izah ettiler. Ben önümüzde size <gülüyor> zamanı fazla işaret etmeden birkaç hatıra dinlemekte edeceğim. Dönücüsü 57 yılında Amerika'da 3 gün boşa ettiler. İzlediğiniz boşağımız oldu. Öfet okusun. Boşa dönemlerden Geldiğinde Babam yoldayken nefaf etmişti. Hacı Bey'im dediğim düzeyde gitmişti. De Bizim aile de zaten mevcuttu. Dedem rahim ve de hacas bebenin haritesi. Daha küçüklerimle çarşanlarda hazret çarşıydı. Biz de, de i̇şte, takip ederdi. <gülüyor> <gülüyor> Babam da bir Beni tuttuğu tamışları, yola çıkmanın nasıl ki, düşünmeler halinde sorun yaşamış. Karamellerim yalnız, yalnız etmiş. Ne zaman yeni bir de katıldın. Daimişsiz, Ben konuda sadece ne kadar etti, ne zaman Tabi, hikayeyi biliyorsunuz, bilmiş motorundur. Sonra ikincisi, <gülüyor> Almanya'da <bildim. gülüyor> <Gözlerim diyeceğim. gülüyor> gitmiştim. Hoca Efendi'nin aklını, Almanya'da şirketler. Havs fabrikasına gittiler. Havs'tan lisans alınacak. <gülüyor> Aynı <gülüyor> günün doğusunda Çekoslovakya'da beraber gitti, beraber yaşladı, beraber yaşadılar. o da çok güzel bir manzara, Birincide gezerken... Mesle de yok böyle nasıl geçiyordun. Bir tane de sen böyle arabağın inşallah dedi. Benim hiç hatırımda yani. O zaman fosfayan almak gerekiyorlardı benlerken. Ferdi falan hikayeleri vardı. Ferdi de pek düştü. Mesle de sağlık. Yıl almışım işte. Şimdi doksanış hâlâ aynada yıkılanıyor. Başka bir de var mı? Efendim... Dördüncü oğlunuz olmuştu, üçüncü oğlunuz. ettim. İsmini ne kararını diye sordum. Hakkı'yı hafim olsun. Onlar önce derdilerim, sevim, sevim. Sonra bir götürmüşsünüz için. Çilekliğinizi emin ettin. Salında düştüğün insan var. Çocuklar verdiğinden kendisine kalkmışa dedikam etsin. O şekilde bugün büyüdü, için ders tanımışın. Bilgisayarın öncesinde. Altyazı, Joanita hakkında kiminlerdeki standartları var? İdekamlar doktora saptırılan <gülüyor> bir şahıs. Marcos neden oğlumun mağlubesi ne kadar ciddi bir şey? Orada bir yerde hanımda evlenmiş, bu çocuk doğmuş. sonra Müslümanı da kazanmış ve İslam Mücahide'ye ulaştı. <gülüyor> çocuk ki kongolede falan doldurdu. İstanbul'a geldi birkaç defa, o kadar sazardır bu dayanımın altında falan. Son gelişimde, bana birçok hüzumsuz olmadı. Hüzum bulamıyorum. Kasa o İmkisar etmek istiyorum dedi ama da olmuyor falan dedi. Ruh alemini de çok kavgalı. Hoş <gülüyor> evlendi. tanıştı ve herkesi kabul etmezdi. Hemen görev verdi, imkisar etti. Çocuk gitti. Çocuk tutun falan. bundan önce ciddiyesi var. Hoca Efendi'nin yaka getirmiştim burada gitmiştir. İşte hızlı hızlı falan diyorum. Bir rüya görmüş, bana mektup yazdı dedi. ki bir rüya gördüm. Rüyam'da, Hazreti Peygamber'im gördüm. Fakat dedi yüzü hocayla dinmişti. Ne manevi bu temizine soru verdik ben İntisab etmesi gerekiyor dedim, geldiğinde imtisab ettim. Sonra, şimdi Amerika'da olarak donasını, çok Sonra, bir dağata kavuştum. Son haftada, 80 yılında, son haççı sırasında, Öncelikle de, et verdim sana. Orhan Batı'nın elinde, diyoruz, özel yöneşe bir akşam otururken, konuşurken, şöyle diyelim. Allah'ın bizi kıyamet yakındır herhalde. Biz tabi hep öbür düşündük. Ama döndükten sonra yatağın bölümünde hani biraz evvel bahsediyorduk. Alemlerin ölümü, alemlerin müdür? Her alemin ölümüdür, küçük kıyamet demektir. O kasetlerden yanında bir şeyler de düşünün Şimdi de sıra İçişleri Bakanı Korku Özal Bey ile kendilerinden Hizmetullah'ın adını kattı. Ben Sabahattin Hoca biraz hazırlık yapmış. Bakın çağırttan Ben biraz daha hazırlıksız. Birkaç şeyi hatırlatacağım. Tabi çok uzun yıllar muharebetimiz oldu. sizin çok yenileriyle tanıdık. Mesela bir defa denize beraber girdi kendisiyle. Bilmiyorum, hoca efendiyle denize gireniniz oldu mu? Şöyle bir mayo çıkardı. Yani bizim alıştırdığımız mayolardan değil, üst kapağın çok altına kadar kalın bir çadır bezi gibi bir şeyden yaptırmıştık. Kundurgaz'da rahmetli ahmet amcımızın yerinde. Orada aşağıya çok sakin bir yerdi. Ben bir defa orada kendisiyle denilebildiğimi hatırlıyorum. Güzel bir Benimle ilgili hatıraları arasında demin Hoca Efendi yani görenlerin ondan çok etkilendiğini ifade etmişti. Şöyle bir hatıram var. Amerika'da kendisine savunumuzdan evvelki yıllarda tanıdığımız bir Mormon aileleri vardı. Utah'ta. Bunlardan Birisi bize orada ev sahipliği yaptı. dediğim 56-57 yıllarında Salt Lake güney doğusunda, Spanish Port diye bir yerde. Ailemle beraberdi o zaman bizimle. İlk defa şuman birini tanıdılar onlar ve bizi çok enteresan buldular. Hatta ilk tanıdıklarında, bir vesile olmuştu. O zat İsmetalli Muhyri'di. Herhalde birkaç sene evvel de tarz etti. Toprağı dolu için. Bizi Müslümanlığı yine o küperestlik olarak biliyoruz demişti. Ben de ona dedim, black üstelik değil miyiz? Bizi kiliselerinde bir konuşma yapmaya tarz etti. Kendisi de kilisede bishop konsül diyorlar. Yani oranın yukarı seviyesinde bir heyeti, onun üyesi. Yani hem dünya işlerini götürüyorlar, yani o Mormon kilisesi çok enteresan, hem de orada vasıferiler. Herkes yani dünya şimdi olduğu gibi kilisede de vasıferiler. Çok iyi örgütlenmişler. Neyse bizi tanıdıktan, İslam'a biz ayrılırken her de ayrılırken dedi ki, bunlar dedi bizim gibi ayrı bir ümmetler. Yani oraya kadar kabul ettik Müslümanların da onlar bir ümmet oldun. Uzak 65 senesiydi buraya geldi. Burada bir iş beklediğimiz kendisine. O ara bizim müsaadeniz oldu. Zahmetli annem sağladı. Hatta onunla de getirilmişti. Ve biz Soju Efendi'yle tanıştırdık. İskender Paşa'da. O zaman Oju Efendi bu taraftaki daha yerde kalıyordu. Onun önünde sohbet ettiler. Derken namaz vakti geldi. Biz canlıya girdik. O da Dedi ki git bizim mama kılmamızı seyredildi. Ve uzakta da şeyden, yani o yukarı mahverden namazımızı seyredildi. Ve hoca efendinin nebze şeyini aldı. Elinde bir ufak portatif film kamerası var. Şöyle bir iki dakika, bir buçuk dakika bir yakından filmini çekmişti. Üç sene sonra ben... St. Francisca'yı etliyordum, Türkiye Petrolü'nde bir dolayısıyla, oradan geçtiyordum. Onlara bir gece misafir kaldım. Benim geleceğini duyunca bütün o genişle nüfusu, var. şöyle böyle o civarda bir üç kişilik bir evler topluluğu davet etti. Bu Türkiye'de çektiği filmi de oynattı o ara. Tam Ahmet Özcan filmi gelinde durdurdu aynı aynen İngilizce olarak dedi ki, This is the holiest man I have ever seen. Yani hayatımda gördüğün en mübarek adamdır diye şöyle bir sürücüsünü ifade ediyor. Yani bu onlar için fevkalarda önem taşıyan bir beyamdır. Başka tabi atalarımız var. Bunlar arasında bir tanesi 19'u zannediyorum 66-67 seneleriydi. Amerika'dan bu yana doğru bir seyahatın oluyordu. Bu uçaklardan uçaklarından birine bindik. Çok seyahat eden bir insan. Fakat o kadar böyle teyalenin sallandığını da var gördüm ben. Dedim bu parçalanacak. Yani her yer zıngır zıngır böyle gidiyor. Koltuğun saklarına yakıştı herkes. Bu ara bir rahmetler yaptık biz. Erken o uçak Frankfurt'ta indi. Arkasından bir uçakla Ankara'ya geldik. Orhan baktı gelmesi. Beni karşılanıyor, bir ki ocağın burada. Mustafa Koca'cının evinde yemek varmış o akşam. Bizi götürdüler, gittim, koltukta oturuyorum. Elini önerken şöyle baktı bana, ne ödedildi, yani çok musalların <gülüyor> <gülüyor> dedi. E, bir olay daha var. Bize, Saadet bilmiyorum buradan bir ölçe. onun başından geçti. Müsaaden bir vakitler için Ankara'ya gidecek, Ankara'dan Amerika'ya. Fakat çok bağlısı, yani tam birazcada hocanın ifade ettiği gibi çok aşkı olan bir arkadaşımızdı. Benim andda da süre çalışmıştı. O şimdi Ankara'dan o zaman mecbur olduğu hava yollarıyla uçmak devlet memurlarına, Ankara, İstanbul yapıyor Türk Hava İstanbul'dan Frankfurt'a gidiyor. Frankfurt'tan da bir uçakla Amerika'ya gidecekler. Kendisinin katıldığı birkaç kişi var. Fakat o diyor, o cefendiyi görelim. İstanbul'dan yine gidiyoruz şu an. Yani Ankara, İstanbul arasını bir gün evvel bulunuyor. Geliyor canlıyor. Sabah dersinde bulunuyor. Hocadan yine ödünce kalsaydım diyor. Daha erken gidiyorsun bu şarttaki sefendiye. Bugün cuma diyor. Cuma, cuma namazının hem teyare diyor, gittik diyor. Teare gelmiştir bir Fakat şey. bu Ankara'dan bilmedi diyor, onu yeni başka birbirine satmışlar. Açışta kalmış. Bu yüzden tabii kendi hataları olduğu için demişler ki, öğleden sonra saat 2'de, 6-2.30'da, bir Panamerican teyaresi var doğru Frankfurt'ta gidiyor. O gideceğiniz teyareyi de yakalarsın diye. Bir baktık, saadet yeri geldi. Cuma namazinin Ondan sonra meydana gitti, Tabi o bizim buradan giden uçak tervaneli o zaman, vaytan uçakları vardı. Gitti ki bir ozara bayrağa gitmişti. Frankfurt'a gitmişti. <gülüyor> uçaklar. Ve edip, parmak olduğunu bu işten. <gülüyor> Sen Cuma'yı gülüp, onlardan evvel Frankfurt'a gitmişti. Benim hayatımda çok önemli bir kaza oldu. Ve hani yüzde yüzde konuşuyorum, bir büyük kerameti tutacaklar benim. Sene 1967'nin Şubatı'ydı saniyordur. Hace diyorlar, Ankara'ya üzerinden gittiler. Ankara'da bizim evimizde de son gece bir yemek verdi. kişi arkadaşı var, benim o zaman keşi öğrendi evim. Ondan sonra meydana uğurlamaya gidiyoruz. Osman Tepak ve arabasına binmiş en önemli kendisi Hücefendi Hazretleri. Arkasında ben varım. Benim arkamda da hiç unutmayalım. Yahya Oğuz Bey'in arabası var. Arkasında sıvı kırımlığım. İki araba daha var ben ediyorum. Bir altı Ar yedi arabayız. Hepsi dolmuş silme. Benim arabam Otel Kapitem biraz güç modeli. Baktım benzin güzel. Kırmızıya dayanmış. Korktum meydana kadar gece yarısı sırasında gidiyoruz. Yerlerde buz var. Ankara'nın soğuğu var. Biz Arkadaşlar da dolu, yani benden ayrı altı kişi var, arkaya dört kişi koyduk, öne de benim yanımda iki kişi oldu. Meydana gidiyoruz, ben hiç yapmadığım bir şey, dedim ki bir yerde bir atayım da biraz tasarruf edelim, meydana kadar götürsün. Şu arabalarda ilk defa çıkmış, e, pontağı tam kapatırsanız direksiyonu birazdan yaptığınızda direksiyon kitleniyor. O, o modellerde çıkmış, ondan herhalde bile değil. Ben dalgayla tam kapatmışım konta. Halbuki biraz az kapatsam o olayı olmayacak. O, yukarıda bir mobil istasyonu vardır sen Muay'a giderken, en yüksek yerde. Ondan sonra yol aşağı doğru girer. Hatta o şimdi bir Gümüşköy'ün yanından gider. Uşapların orayı, orayı geçtikten sonra. Ebevek düz gider. Ben o tam düz yerde arabayı hızlandırdım. Herhalde bir 100 falan oldu hızlı, belki 110 oldu. Sonra kontak kapattı. Yücel bir giderken bir şey olmadı. Derken viraja girdi. Daha viraja, direksiyon çevir sevmez direksiyon tutuyordu. Çaktı yani. Elimde kaldı. Şimdi direksiyonu bilmem böyle arabalar olmalar mı? Bunu açmak için geriye doğru zorlayacaksınız ve kontak içeceksiniz. Başka türlü kilidin açılması mümkün değil. Buna da zaman yok. Sen bu olarak frenden bas. <gülüyor> Ve bu yere döndüğümüz sürece bir şey olmadı, belki bir saniye, bir buçuk saniye sürdü, biraz öyle uzundu, biraz yetti. Yolun iki tarafı uçurum, imlada bir yerdeydi bu dediğim dönme ve yapacağımız hiçbir şey yok. Arabanın hızı belki 80'e, 70'e düştü fakat tekrar yol düzleşince biz biraz dönmeye devam Çünkü Çocuklar dedim direksiyon kilitlendi, gidiyoruz, kelime-i şarit getiriyorlar hepsi, öyle bir manzana. <gülüyor> Kızımız, tahmin ediyorum, belki 60'a düşmüştü, yol bitti. Ben kapkara şeyi gördüm önümüzde, uçuyoruz yani tam oda, birdenbire araba durdu. Yani fizikman mümkün değil. Yani atalet kanunu falan hepsi gitti, araba durdu. Durması bir şey değil, yola, ar arzani durduk yola. Eğer dursak, arkadan beş araba bize çarpacaklar, yolu kestim çünkü. Sonra şöyle bir şuraca döndü Ankara İslamiyet'ine doğru ve durdum. Yanından bütün o arabalar, ben köper olarak yolun çuval yol arabına geldi. Pa, pa pa pa pa pa böyle hızlı arabalar geçti. Yani bu anın, saniyenin belki onda birinde oldu bu olarak. Sonra Suri abi geldi, bana bir iki tokat yoruldu, beni uyudu mu lan dedi, ne yapıyorsun yahu dedi, geraketle mi çıktık dedi. İleride Osman arabası durmuş da bu ışıklar geldik, Bir şey yok dedik. Devam edelim. Son hatıram benim siyasete girme olayıdır. Ben olası politikayı sevmedim. Çünkü talebeliğinde çok politikayla uğraştım. 46 ile 51 arasında talebe politikasının her yerinde bulunduk. Cemiyetten tutun birliklere, federasyonlara kadar. En son baktım ki talebe ...politikasında bile çok şeyler oluyor. Yani çirkinlikler oluyor. Bir bundan uzak Ve 22 sene şöyle böyle... ...mezuniyetimden sonra... ...koliteyle hiç uğraşmadım. Siyaset olarak... ...takip ettim, girmedim. Bir... ...Ağustos gecesiydi... ...73 senesinin... ...Müneselamet Selamet Partisi kurulmuş... ...ve 73 seçimlerine... ...Türkiye gidiyor... Birisi de oldum, üç arkadaşımız Milli Selamet Fadisinden geldiler ve İsteler Koşa'da o Gece Kandil gecesiydi. Eğer yanlış hatırlamıyorsam Miraç Kandil'iydi. Gece ee, Bayi'nin herhalde 26 27'si civarında. Bana geldiler, tam tesbih namazı konuya kalktık. Bana dediler ki onlar şeyi bitirdiler. eski namazına kalmadılar. Dediler biz sana Erzurum liste başında ...bizim partimizden adaylık yetiştirdik... ...daha evvel İstanbul için... ...böyle bir şey konuşulmuş... ...onu danıştık, ona olumlu bir cevap... ...anamamıştık. Dolayısıyla ben rahattım... ...buna da evet deneyecekti... ...Üz Efendi ...ama... ...ben hatta... ...dederken bana dediler ki... ...bunu hocadan değil danışmadan bizi cevap vermediler... ...onunla tanıştık, şöyle cevap ver. ...biz zaten öyle yapacaktık ama... ...belki biraz hızlıdan yarayacaktık. Arkadaşlarımı topladım. Tesbih namazından sonra eve götürdük. Dedik, dedik böyle böyle. Adayların kesinleşmesine de iki gün kalmış. Yani son anda. Olayın sebebi de şu efendim. Allah selamet versin. Rütüdoğan hocamızı düşünmüşler Erzurum'la oraya. Liste başı olarak. hocamızın oğlu Yahya demiş baba seçilemezsin ayıp olur. Yani sen eski bir diyanet reisisin. Seçilemeyeceğim bir yerde seçime girmek şey olur. Bir onu şey yapmış, caygınmış bir işlem. Orası boş kalınca da en son anda bana getirmişler. Bize arkadaşlar arkadaşlar toparladık, böyle bir tek bir var ne diyorsunuz? Şimdi hatırlamıyorum hepsini ama üç tane yaptı. Hepsi olumsuz konuştu. Birisi dedi ki, sen Malatyalıs'ın Erzurumlar sana İkinci kişi Mesela o geçerli bir şey. Türkiye'de çünkü herkes kendi memleketinin adamına rey veriyor. Yabancıları biraz şey yapıyor. İngilizce mesela derler ki, propaganda yapacak zaman kalmamış. Erzurum yani çok büyük değil. Bin küşük köyü var. Sen nereye gideceksin, ne anlatacaksın? Onun için yani yetiştiremezsin bunu. Mesela üçüncü dedi sen politikayı sevmiyorsun. Neye gireceksin? Yedi kalem hiç unutmuyorum. Ertesoba erkenden yanımda bir arkadaş aldım bizim Rıfat Panduan'ı. Dedim ben belki kaçırmam. Şimdi rahmetli Hoca Efendi çok kibar konuşurdu. Yani hepimizi çok kollayarak konuşurdu. Gönlümüzde katılaşmış bir şey görürse bizi bir şeyine, isyan eden duruma düşürmemek için söylediği şeyi söylemezdi, ima ederdi. Bir arkadaşımız mesela kalbinden yanlış bir şeyini eletmiş, çok eski yıllarda anlatırlar. Gitmiş ocağı kendi abdetlerine. Ben, ben Amerika'ya gitmek istiyorum Ama damla basın derdi diyor. <gülüyor> tamam hazırladım her şeyi. O da demiş siz bilirsiniz demiş. Şimdi çıkmış tamam demiş bana bıraktı. Hadi o siz bilirsiniz bizim anları benim nasıl sonada. Yani benim dediğimi yapmayacaksın. Yani gitme desem. O zaman daha kötü duruma düşeceksin. Bu onun yapılmaması gereken bir iş. Şey, Tabii ben aynı, aynı evde bir ne kadar dedim gel ne olur ne olur belki ben anlayamam. Yanımda bulun diye ona aldı. Gitti sabah namazından sonra efendim dedim, bana böyle bir teklif oldu. Peki sen ne diyorsun dedi. Dedim efendim ben, arkadaşlarla istişare iş ona ne diyorlar dedi. Asrı misliği. <gülüyor> dedim efendim diyorlar ki dedim Erzurumlar sana sen Malatyalısın. Kesin cevap verdi. Müslümanlar sana deyvelişler ben emin olun hiç beklemiyordum cevap. Ben yani zannediyorum evet <gülüyor> ikinciyi de sorduk. Dedik hemen. propaganda için az zaman kalmış. Diyorlar ki yani bir şey yapamazsın, olayamazsın, anlatamazsın. Onu da dedi, dedi ki gönülleri değiştiren dedi propagandalar değildir. Allah Ta'ala direk dedi gönül değiştir dedi. Üçüncüye geçecektik, yani durmam lazım onu da söyleyiverdik. Demek hızlı gidiyormuşuz. Dedim efendim, arkadaşlar, diyorlar ki sen politikayı sevmiyorsun, ne konuşacaksın? Ona da dedi ki siz hakkı Ve ben bu üç söz üzerine o gün politikaya girdim. Yani o gün yola hareket ettik. Ve bir işaretle bulundu Hücre Doğan hocanın da senatör adayı olmasını yani böyle konuşalım ben <gülüyor> düşünüyorum Rütüdağ'ın milletvekili adaylığını seçilemez diye bedretmiş. Hüce Efendi Keram eden diyor ki sanatör adayı olsun diyor. Daha kuvvetli olursun o da seçilirdi. Biz şimdi Rütüdağ'ın gittik. Liskeler verilmiş yüksek seçim kuruluna ve bizim Bedettin arkadaşımız, il başkanı şey olmuş sanatör listesinin birinci adayı. Rütüdağ'ın evine gittik. Osman abi de vardı, Recai de vardı bizim arkadaşlar. Şimdi dudağımızı ikna ettik, senadör <gülüyor> Sonra da adıyla ağlaştık beraber. Yani ben de çok, politika bana çok şey geliyordu yani. Girmemesi gereken, hâlâ da öyle düşünmüyorum. Yani. İçindekileri gördükçe. Ve efendim biz gittik Erzurum'a. Erzurum da bize öyle acıyarak bakıyor ki o iyi insanlar. Orası çok koyu adalet tartışı. Bir seçimde 9 memnunun 8'ini adalet tartışı, birinin altı çıkarmış. Yani bize şans vermiyorlar. İşte bu alanlarda iki olacak o Diyanet'in hocası, bir üniversite hocası hocalara ayıp olacaktı. Hatta bir yerde konuşmuşlar ya bunlara, ya çok ayıp oluyor. Şey. Ben duymamadım bunları dedim ki, bizim yani civarımızda oturuyor. Biz dedim seçim başını kazanmak için gelmedik, diye geldik. Bu Allah'ın bilirceği işti. İsterseçmiş oldu. Derken efendim, biz oradan birinci parti olarak döndük. Yani o zaman Milli Selamet Partisi, Adalet Partisi'nin de geçti. Hem senatör çıktı, üç tane milletletilmiş çıktı. Ve siyasetle yedi sene kaldı. Yani çok zor bir siyasetti o yani politika. Allah biliyor, bunun şahitleri de var çok zor noktalarda kendisine iş işaret etmeye çalıştı. Her zaman çok güzel yollar gördü. Keşke herkes onun işaretlerine dikkat etseydi zannediyorum. Çok daha başka şeylerin olması potansiyel olarak mümkündür. Yani o yeranemiz çok güzel için güzel yollar gösterdi. Gönüllerimizdeki değişiklikleri haliyle sağladı. Yani çok zaman konuştuğumuzu hatırlamalıyız. Bir bak artık halimizde güzel güzel gelişmeler olmuş. Bu onun ne kadar bir tasarruflarının olduğunun işaretidir. Allah cümlemize şefaatın ve büyüklerimizin şefaatın nail etsin. Yolundan gidenlerden etsin. Hepinize teşekkür ederim. Selamünaleyküm ve aleyküm. <Gülüyor> Şimdi de manhalında ilan etmek istediğimiz sayın profesör Bismillahirrahmanirrahim. Hamiden billah ve musalliyen ala nebi ala nebiyyim. Efendim bunca güzel meraklım ortaya konduğu bu kürsüden benim gibi Tasavvufta mahkibi olmayan kimsenin bir iki kırıntı hatırası, belki not tutanlar bir külliyat meydana getirecekler için bir iki yardım alın o söz aldım. Gerçekten bugün Türkiye'nin ve dünyada eğitim ve iki ayrı kaldırır birbiriyle yakın ilişkisi olmakla beraber öğretim, eğitim demek değildir. Eğitim de öğretim demek değildir. Nitekim, Din Eğitimi Genel Müdürlüğü bugün Din Öğretimi Genel Müdürlüğü şeklinde kendi programını değiştirmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı adını taşımakla beraber Bugün imamatik liselerinde öğretim yapılmaktadır. Eğitimin kırıntısı ancak söz konusudur. Üniversitelerimizdeki ilahiyat fakülteleri öğretim fakülteleridir. Eğitim çok az misleklerde ele almak günlendirir. Programda yer yoktur. Peki ne olacak bu eğitim? Eğitim kimler tarafından Türkiye'mizde ve insanlar arasında gerçekleştirilecektir. İşte burada peygamberlerin varisleri olan alimler imdada yetişmektedir. Peygamberimizin bir hadisine göre kıyamete kadar Abdal, aktav, evliya adlarının ünvanlarını taşıyacak eğitimciler bakidir. Bunlar vasıtasıyla eğitim gerçekleştirilecektir. Öğretimi kolay. Bilen adam müsteşriflerde bildikleri için bazı şeyleri öğretebilirler. Fakat esas eğitim neslesi işte Peygamberimizin buyruğundaki bu ebdal, aktar ve evliya tarafından gerçekleştirilecektir. Muhterem dostu Esat Efe coşan Efendi bazı şeyler kitaplardan alınamıyor dedi. Gerçekten de öyledir. Kitap çok şey yazar fakat verdiği şey azdır. Öğretir ama eğitmez. Eğiten kimse insanmış. İşte az evvel rinkimeleriyle ortaya konan bir büyüğümüzün nasıl insanları eğittiği, nasıl sevk ettiği, hayata nasıl intibak ettirdiği ve hayattan sonraki esas beka alemine nasıl hazırladığını birer parça gördük. Hoca Efendi'ye İntikabetlemekle işte Nazistlerimiz orda diye söyleyeyim. Etlemekle birlikte onunla çeşitli münasebetlerle görüşmüştük. Bütün bu ayrılan vasıfları ben de kendisinde müşahede ettim. Özellikle ilgiliği vasfını gördüm, intikaf vasfını gördüm, adi adaletle davranma vasfını gördüm ve imza gördüm. Herhalde bir devrede, bundan belki 10-15 sene evvel, kendisine bazı kitaplar var, bu kitapları okuyalım mı okumayalım mı? Bazı kitapları okumak istemiyoruz gibi, bazı sorular sorulmuş olsa değil, yani hangisini okuyalım, hangisini okumuyoruz? Şimdi Amerika'da tedliği vazifesiyle bulunan Meslektaşı sosyal Siyah Tavakçı, Geldi de hocaya kendisi çok mühim bir cuma hükbesi Peki bizim tabi her zaman her yerde cuma namazı kılıyoruz. Bugün de orada kılalım. Bakın insaf ve adalet duygularının nasıl gerçekleşiyor? Kendisi hatırladığıma göre tabi ne halen de diyebilirim. Belki o hükmede varsa lütfen düzeltsinler kendisi kitap okumanın faziletlerinden bahsetti. ve her kitap okunur ancak gerekli olan herkesin, yani gerekli olan şey herkesin kendi kültür ve bilgi seviyesine uygun kitaplar okumasıdır dedi. Herkes her kitabı okumakla memur değildir, gücü yetmez. Bu halde herkes kendisine uygun kitaplar okusun. Orada kalmak manasına değil, ilkide gelişmek ve tekamül etmekle ilgili de bir iştir. Bir hususta, ben küçükten beri biraz haşarıyım dedim. Hacımı da haşarı bir biçimde gerçekleştirdim. İlkide öyle yapmışım. Bir karavan edinmiştik çocuğumun çocuğumun bindirdik. Sonradan Hac etni aslında öğrendiğime göre, hocayla birlikte o sene, 1976 senesinde bir Görüşemedik, buluşamadık ama kıyadan bulunduğu yerlerden uzaktan takip ettim. Sonra o da benim karavanla Hacçı tamamladığı tamamlay yerini ifa etmiş ki bir yerden duymuş ki tuhaf bir şekilde bir vefasında e, İskenlerbaşı mescidinde karşılaştığımızda benim, beni kabul buyurduğunda bu karavanla haç etmenin faziletlerinden bahsetti. Yani benim yaptığım işin iyi bir şey olduğunu söyledi. Ve sonradan da başkalarından duyduğuna göre böyle yapılmasını sanki onlara emir değil tabi. Kesinlikle emirdi. değil. ...böyle yapılmasını sanki hayranlıkla tavsiye etmiş. Bir husus da tabii o demirde yollara çıktı. Yani karayoluyla hatta gitmek mümkün. Değil, 1976 senesi. Benim işte hatıraların men menkibi diyebileceksiniz? ...kırıldı şeklinde, bu bir iki husustur. Kim bilir kendilerine imkisap etseydin... ...size burada anlattığından fazla bilgi bazı şeyler daha nakletme imkanını bulabilecektim efendim. Teşekkür ederim. Şimdi Sivas Devleti'ye hoşçakalın. Evel Karim Oğuz Bey Efendinin Hocamız Mermin Mehmet Derya Koçman'ın sevgili bilgiye takıralarına gireceğiz. Efendim aslında tabi ben de öyle bir arkadaşlarımız da uyumuşlar kenar söylemek için. Hocafe Nazletleri'ni hatırlamak güzel şey de onunla ilgili bazı konuları anlatmak hakikaten çok zor bir husus. Ben yurt dışından döndüğüm zaman ilk defa 1967 yılında Nevzat Koru Bey kendisi e de tanıştığımız için o beni camiye götürmüştü. İlk defa hocamızı gördüğüm zaman hakikaten onun manevi tesir alıp o günden itibaren kaldım. Hocamızın en çok tesir eden tarafı elbette kendisinin büyüklüğü ama alçak gönüllülüğü, tevazu, insanın bir sıkıntısı, derdi olduğu zaman o derdi, sıkıntıyı onunla adeta paylaşması, neşelendiği, sevindiği bir husus olduğu zaman da onunla o neşeyi, sevgiyi adeta paylaşması çok tesir etmişti bana. 1974 yılında Hükümet kurulduktan sonra hacca gittiğimizde tavası grup halinde yapıyorduk daha çok. Hz. Efendimiz çok canlıydı o zaman. Çok da heyecanlı. Yani birlikte böyle biraz daha hareketli olarak yani biz kendimize adeta orada ispatlayalım, şu gücümüzü de gösterelim dev gibi, bunu da kelimelerle de ifade ederek, belki benim söylediğim kelimelerle değil de, tavafları çok canlı e, yaktırırdı, yaktırmıştı bizimle beraber. Ben, tevazu ile ilgili bana çok teşir etti, o ben hiç şeyini de sormadım ama bir rüya görmüştüm bir defasında e, 1972 veya 1973 yılında Ramazan'da e, itikafa girelim diye Hoca ve Hazretlerinden müsaade istedi. Ancak bizim çalışmamız sebebiyle belki ki 10 günde değil de işte 7. gün 7 gün kala 6 gün kala girebiliriz diye. Hoca Efendi Hazretleri de bir şey demedi. Olur gibi geldi bize. Ama geciktik geciktik. 3 gün kala e, itikafa Hoca Efendi Hazretleri ile beraber girdik teberrüken. O gece bir rüya görmüştü. Daha henüz de Hükümet kurulmamıştı o dönemde. Dünyamda ben çok farklı bir yerde bir caminin girişinde...